1622 numaralı konu Peygamberin namazı bitirip de selam verdiklerinde Elahümme ente's selamü ve minkes selam de ya zelcelali vel ikram demeleri Abdullah bin Amr'ın yanında namaz kılan bir kişi onun selam verdiğinde şunları söylediğini işitti Elahümme ente's selamü ve minkes selam de ya zelcelali vel ikram ey Allahım sen selamsın ve selam sendendir